Perşem FM Perşem FM, FM, FM Türk Eradiyon Hayat yeni sevilenlere yerken açarken hayatın kendisi hikaye olmaya devam ediyor. Ve Ömer Pekin'le Hayat Haberdir başlıyor. Beşinci Bölüm Geçen Bölümün Özeti Kamuran bir bölüm önce akşam evine gelmiş, kirayı geciktirdiği için ev sahibinden fırça yemiştir. Beş aydır kirayı veremeyen Kamuran'ın artık canına tak etmiştir. Bir an önce iş bulmalı, ardından ailesini bulmalı ve kötü günleri geride bırakmalıdır. Yatağa gireli iki saat olmasına rağmen hala uyuyamamıştı Kamuran. Sağa dönüyor olmuyor, sola dönüyor olmuyor, sık üstü yatıyor olmuyordu. Yaklaşık üç saat sonra hafif uyumaklı oldu. Derken birden dişlerini fırçalama aklına geldi. Büyük bir ışınla yatağından kalktı ve antiflörülü çift etkili diş macununu sürüp dişlerini fırçalamaya başladı. İşte o anda ne olduysa oldu. Birden duraladı. Aman Allah'ım, aman Allah'ım unuttum kahretsin unuttum diye bağırı verdi Evet... Unutmuştu Kamuran. Dişlerini hangi yöne fırçalaması gerektiğini unutmuştu. Yukarı aşağı mı yoksa aşağıdan yukarı mıydı? Hayır hayır daireler çizerek galiba dedi. Evet Kamuran bazen böyle geçici hafıza kayıpları yaşıyordu. Macunlu diş fırçasını ağzından çekti ve... ya. Ya arkadaş neden diş macununa ayrı tıraş köpüğüne ayrı para veriyoruz? Diş macunuyla da tıraş olunabilse ya Yani öyle bir macun olsun ki hem diş fırçalasın hem de tıraş yapabilsin dedi Güzel bir fikirdi ve hemen bir kenara not aldı Dişlerini fırçaladıktan sonra başını yastığa koydu Ve gözlerini tavana dikip uyumaya başladı Evin çatısı olmadığı için gökyüzündeki yıldızları görebiliyordu Derken derken Gözleri ağırlaştı ve usulca uykuya daldı. Oh be! Nihayet uyumuştu. Sabah olunca yatağından kalkıp doğruldu. Aslında doğruldu demek yanlış olurdu. Çünkü insan yatakta yatarken zaten doğrulmuş oluyordu. Yataktan kalkınca doğrulmaz, aksine insan ...kırık çizgi halini alırdı. Yatağından kalkıp banyoya yöneldi. Uykulu gözlerle aynaya baktı... ...ve bir an... ...bir an kendisini aynada göremedi. La... ...la... ...la... la, la ...aynada görünmüyorum acaba... ...acaba vampir mi oldum diye kendisini yokladı. Sonra gerçeği anladı. Meğer... ...meğer ayna diye baktı... ...banyoda asıl ...boş bir çerçeveydi. Boş bir çerçeveydi. Hani, hani bazen siz de yaşarsınız ya, bir yere girersiniz karşıda ayna var zannedersiniz ama orası boşluktur, ayna varmış gibi elinizi böyle uzatırsınız da ayna olmadığını anlayınca salak salak etrafa bakınırsınız ya, işte Kamuran'da o sabah öyle olmuştu. Birden, birden sakallarının uzamış olduğunu fark etti. Tıraş olmak için çık bıçaklı oynar başlıklı tıraş bıçağını aldı. Güya, güya bıçağın biri sakalı yerinden çıkaracak. Diğeri de sakalı kesecekti Yok daha neler amma da saçmalamışlar dedi. <Gülüyor> hey gidi Kamuran Çocukken babasını özenir Sakalları çıksın ister O yüzden de jilet vurunca kıllar daha çok çıkar diye Gizlice jilet vururdu da O küçük elleriyle suratını paramparça ederdi <Gülüyor> İlk okul yıllarında yüzüne o kadar jilet vurmuştu ki Kamuran Ortaokulda arkadaşları saç kontrolü olurken Kamur Ana, Sakal kontrolü yapılıyordu. İşte, i̇şte tam bu sırada Kimsenin beklemediği bir şey oldu. Devamı Gelecek bölümde. Tam heyecanın yerini keselim ki Gelecek bölümü de dinlemek zorunda kalın. <gülüyor> Perişan FM Türkiye radyonu, Türkiye, radyonu, Türkiye, radyonu, Türkiye, radyonu. Türkiye radyonu. <gülüyor> Perşan FM Bizle iletişin Perşan FM kol FM kol tere Perşan FM kol tere Perşan FM kol tere Perşan FM <gülüyor>